Birinci saatinde o kadar mesaj atıyorlar ki ''Neredesin aşkım buradayım, neredesin aşkım?'' Mersin'deyim kirve diyeceksin, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> iş hayatına atıldın, üniversiteye gittin. Artık yolda gördüğün ne kadar direk varsa bütün hepsini evleneceğin bir kız gibi görüyorsun. işte artık evlilik sana farz olmaya başlamış demek. Kızın ellerini görünce iltifat edesin geliyor hemen. Ellerin ne kadar güzel. Aa aynından bir tane daha var. <gülüyor> Dikkat et, tarihdeli olmasın. <gülüyor> İstiyoruz ki çok da sevsen, az da sevsen, hepsi hak yolunda olsun. Ne kadar seversen illahi hak yoluna girilsin. E tabii bizim hak yoldan anladığımız yol ise bir evlilik yolu olacağından bugün sizinle şöyle güzel bir evlenenlere tavsiyeleri konuşalım istedik. Bir insanın bıyıkları tellemeye başladı mı, evlilik o insan için sünnet olur. Biraz gelişmeler başladığı anda artık evlilik onun için vacip olmaya başlar. Büyüdün, iş hayatına atıldın, üniversiteye gittin. Evlenme artık senin için bir farz olmuşsa tabii ki ilk konuşman gereken yer anne baban olacaktır. Onlara derdini anlatman lazım. Anne baba yardımcı olun yoksa bu mesele bana farz hükümlerine geçiyorsa Allah göstermesin, zinaya bile düşme ihtimali vardır demek lazım. Çok çok üzücü bir oran vereyim. Yani etrafınızdaki arkadaşlarınızla konuştuğunuzda gerçekten e, ortamda, ben bu zamana kadar hiç bu merete bulaşmadım, böyle büyük bir günaha, zina gibi büyük bir günah bulaşmadım diyen çok nadir insan göreceksiniz ve o insana da böyle e, müzeli eşya gözüyle bakacaklardır yani. O nasıl olur da yani öyle bir harama bulaşmadan direkt Rabbini tanıyarak hayat sürecine devam ettin diye. Gerçekten çok bir süreç. O yüzden Artık sizin için bu mesele farz oluyorsa ailenizle konuşmanız gerekecektir ama aile bunu hemen anlar mı? Ailenin hemen anlayacağını da çok zannetmiyorum açıkçası. Siz anne babanıza evlenmenizin lazım olduğunu anlatırsınız ama anne babanız sizin zinaya düşeceğinizi hesaplayamayabilir. Ve şunu der, ya evladım iyi de senin daha işin var, gücün var, askerliğin var, üniversiten var. Yani hiçbir birine bitmeyen yani bunlar bitse işe girseniz bu sefer mertebeni beklerler. Bitmeyen süreçlerle sizi ikna etmeye çalışırlar ama sizin bu noktada Demeniz lazım, anneciğim Allah büyük değil mi ve böyle hayır için yürüyen bir kulunun yanında olmaz mı demeniz lazım. Ondan sonra anne ve babanızın diyeceği aslında açıktır. İyi de evladım anne ve babaya itaati buyurmuyor mu Allah diye size mukabelede bulunacaklar. E hemen şunu demeniz gerekecek, evet Allah anne ve babaya itaati buyuruyor ama benden sonra onlara itaat ediyor. Burası çok önemli. Yani tabii ki bütün ailelere işe söylemiyorum ama birçok ailelerin mantığında maalesef anlaşılmıyor. Yani çocuk işte aman kendi evini alsın. E tamam yani bu olumsuz bir düşünce değil bu arada alabilir tabii ki. Aman çocuk bir arabasını almasın mı ya bu da olumsuz bir düşünce değil. Üniversitesini bitirsin, e tabii bitirsin. Ya iyi de daha DUS'a girecekti, TUS'a girecekti, ona girecekti bu. ya bunlar olmasın mı? Bak çocuk özel sektörde bir atasın, devlete, ya bunların hepsi eyvallah. Yani sizin bu arzularınızda, taleplerinizde bir, bir beis yok, problemli bir durum yok ama problem şurada. Çocuk için evlenmek farz hükmüne gelmişse ve siz hala kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyorsanız artık diplomalı bir zinakar olabilir evladım. Bundan sonra yapılanların ne önemi var? Bundan sonra hangi hayır ortada kalacak ki? Yani size aileniz e, dediğim gibi her aileyi kastetmiyorum ama bu talepleri çok artarak gelebilir yani. Bir evladını o noktada görme noktası ailelerde fetişlik kıvamında oluyor maalesef. Yani böyle Allah'ın rızasının önüne geçen tek hayatın yaratılış gayesi bu gibi görebiliyorlar. Bu yüzden size çok örnekler verecekler. Mesela ya bak biliyorum sen namazında, niyasında, dinindesin ama bak etrafınızda mesela çok güzel bir hoca var. Bak o hoca da işte geç evlenmiş. İşte o hoca da yok. Kırkında evlenmiş. Otuzunda evlenmiş. Aman geç evlenmiş de ne olmuş dediği bir anda tekrar söylüyorum yani size evlilik durumunun farz olacağını anlamayarak bunu söyledikleri anda ailenize şöyle deyin. Allah Resulü Usame'yi 15 yaşında evlendirmiş. Onlardan daha güzel hangi örnek ola ki? Güzel kardeşim dilenci ol gerekirse dilenci ol ama, ama kendini kendi zina, ile zina ile kandıran bir aldandaş Şimdi aileyi de hallettik diyelim evliliğin farz olduğu durumlarda tabi biraz e, hormonlar biraz fazla devreye giriyor yani insanda o evrede. Hormonlar devreye girdiğinde e, kriterler daralıyor aslında yani asıl hem dünya hem ahiret saadeti için gerekli olan kriterler yerine bir 15-20 dakikalık kriterler devreye girebiliyor. Yani insan öyle bir hale geliyor ki ya diyorlar işte evladım evleneceğin insanda aradığın özellikler nelerdir Vallahi kadın olsun yeter diyorsun yani şimdi o kadar daralıyor böyle evlen için arzuladığınız o esnada ilk önünüze gelenle de evlenmeyin. Yani bu işin devamı var. Belki 20-30 yıl bu dünyası var, sonsuz bir ahiret hayatı var. Yani sadece belli bir iki kriter için evlendiğiniz anda zindana düşmüş olursunuz. Ama Yusuf'un zindanına değil, Züleyha'nın zindanına. Şimdi burada da aslında şöyle ince bir mesele var. Mesela geçmiş hayatında, ee, flört noktasında çok tecrübesi olmayan insanlar zaten çok çok ayrıntılı bir seçim yapmazlar. E çünkü çok fazla bir şeyler görmemiş ki çok fazla tercih etsin. Onun için gerçekten de sahabe-i kiramdan okudukları, Resulullah'ın buyurdukları, Kur'an'ın öngördükleri yani bu kıvamlarda aklında belli başlı kriterler vardır. Tabii ki evinin huzuru mutluluğuyla beraber ahiretin huzuru ve mutluluğunu birleştirecek bu kıvamları oturduktan sonra o kişi tercihini aslında çok fazla deneme yapmadan bulabilir ama işin bir öteki yanı var. Mesela ben çok şahit oldum evliliklerde. Çok rahat boşanan insanlara baktığımda eskiden çok fazla tecrübesi olan insanlar oluyor. Neden? Çünkü bak daha önceden zaten bir kere ayrılmayı denemiş. Evet ayrılmış, yeni birisiyle olmayı denemiş, evet onda da olmuş, daha sonra onunla da yapamamış, onunla da tekrar ayrılmayı ve tekrar bir beraber olmayı yani Evlilik noktasına gelene kadar 10-15 tane tecrübe yaşamış. Artık bu tecrübelerin karşılığında biriyle ayrılmanın nasıl olabileceğine dair yollar mevcut mu? Zihninde biliyor mu? Evet biliyor. Peki ayrıldıktan sonra yeni biriyle tanışma yollarını biliyor mu? Onu da biliyor. Peki bu sürece yeteri kadar alışmış ve vücut yalama olmuş mu? Evet o da olmuş. E madem böyle ben eşimle anlaşamadım hoşuma gitmeyen en ince noktada çok rahat bir şekilde ayrılabilirim. Sebebi daha önceden tonlarca tecrübe var. Halbuki şurayı bilmek lazım. Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır. Bu yüzden eski tecrübesi yüksek olan insanlarda evliliği sürdürme potansiyeli düşük oluyor. Çünkü daha önceden denediği yollara başvurup ehli sünnetin uzlaşma yollarını maalesef adım atmıyor öte yandan hiç bu işi denememiş insanlarda yani onların da düştü hatalar var mesela alo işte evladım Ahmet şöyle şöyle birileri var e, filanca o muşunun kızı böyle paket yapılmış doğum günü hediyesi getirilmiş gibi tamam teyze olur ne demek yani hemen yapma bunu yani onun da bir oturuce şartlarını konuş yani ne gerekiyorsa yani evde nasıl bir Aile hayatı arzu ediyorsun. Dışarıda nasıl bir arzu, aile hayatı arzu ediyorsun? Yani gerçekten çok gezmeyi seven bir adam mısın? Yoksa evde böyle kitap okuyup tefekkürü bir adam mısın? Yani bunları konuşman lazım. Yaşlılığı var bu işin, ihtiyarlığı var. Yani bütün süreçleri konuşmadan hemen böyle ha Hı kız mı ortaya? Tabii hemen, hemen getir.'' Yani bu sürece de girmemek lazım hemen. Bir de e, biliyorsunuz yani insanların böyle evlilik kararı verdiğinde yanında birileri olma kaidesiyle birkaç kere buluşması gerekiyor. Yani bu şartları vesel konuşmak için. Yani o konuşmada da şimdi tabii etrafımızda arkadaşlardan görüyoruz işte ilk buluşma. Yani çocuk böyle dünyaya 3 kere tur attırmış bir çocuk buluşuyor böyle utancından elinde telefon. Yani şimdi onda da böyle utanıp elinde telefon yapma böyle bak yani. Anlatamıyorum gözüne bak, eline bak, konuş. Yani bir mimiklerine bak yani böyle böyle dik dikte bakma Ulan ne garibe. Yani öyle dik dikte bakma ama <gülüyor> Bak yani anladın mı? Sen bir ömür paylaşacaksın, bir sonsuzluk paylaşacaksın eşinle. Yani böyle bir bak et böyle utanmış. İşte biz de işte Mersinli'yiz, Tantin'i çok severiz evde. Yani bu, buna girme. Bir bak böyle yani nedir, ne değildir. Yani bir konuşun edin. Bunlar da çok kısır kalıyor işte. Her şeyin orta yolunu bulmak lazım yani. Az önce sürekli tecrübe yaşamış bir insanların olumsuzluğundan bahsettik. Şimdi de hiç tecrübe yaşamamış insanların olumsuzluğundan bahsediyoruz. Yani başta belli noktaları konuşmayınca, yani başta bir miktar kötü olmayınca işi sorun tamir edilemez şekilde kötülüklere gidebiliyor. Dikkat! Yeni evlenecek insanların en sevdiği şey tabii ki istiharedir. <gülüyor> yani gece uyur uyuyor, istiharenin namazını kılar, dualarını eder. Böyle yeşil cübbeli, işte bol beyaz sakallı böyle bir tane dedenin ''Oğlum işte e, filanca apartmana git, abilo blok 5. kata gir, 17 numaralı tuşa bas. Oradan bir teyze çıkacak, buyurun ne vardı?'' diye. Kızını alıp gideceğim de yani öyle elle seçilmiş, tarif edilmiş şekilde. Böyle beklentiler vardı. Bizim bir arkadaş var işte. Evleneceği dönemlerde kararsız kalıyor. Hani aile şunu diyor. Bir tane arkadaşı var o da bunu diyor. İşte nefsi arkadaşının dediği kızı istiyor. Ama böyle örfü, adetleri, öğrendikleri annesinin dediği kız. Böyle kafayı yedi çocuk. Onu mu alayım, öbürünü mu alayım falan diye. En sonunda Umre'ye gitti. Tabi böyle Umre'nin her günü böyle istihare ibadetiyle geçiyor. Yani nasıl istihare? Öyle yatıyor kalkıyor. Öbür türlü yatıyor kalkıyor istihare. Ondan sonra böyle tam net hatırlamıyorum da bir yere gidiyor böyle mermenin üzerinde dinleniyor. Dinlen diye yerde de gene istiyare e, şey uykusuna yatıyor. Böyle istiyare duasıyla uykusuna yatıyor falan böyle bekliyor hani rüyada bir, bir şeyler gelecek böyle birileri bana bir şey söyleyecek falan diye. Daha sonra yani e, Yunus Neresiydi o bölge? Yattığı bölge? hep haramlı bayanlar geliyor ya neydi o? Ha yanlışlıkla bayanların bölgeye yatıyor. Yani bu arkadaş e, düzeltiyorum başta söylediklerimi yanlışlıkla bayanların bölgesine yatıyor. Bazen set çekiyorlar böyle erkeklerden ayrı olması için. Yani bayanlar bazen oraya gidiyor, oturuyor. Bu arkadaş da tabii boş bir anda denk geliyor, hemen kafayı koyuyor falan. Daha sonra rüyadan bir uyanıyor. Aman ya Rabbi benim rüyam kabul olmuş. <gülüyor> ya Rabbi bir işte istedim, bin verdin diye. Yani öyle istihare o e, duasını bu şekilde bekleyenler de var. Şimdi bunun sırası unutuluyor. Bunun sırası evvela istihare değil. Önce istişare, ardından istihare ya yani böyle etrafınızda bu işleri yaşamış ve dini hayatı da kuvvetli insanları bulacaksınız. iki tane, üç tane, beş tane gidip ki Arkadaş böyle böyle benim kriterlerim var, böyle böyle durumlar var. Acaba bir anlat hele bakalım nefsimin aldattığı noktalar var mı diye. İstişareyi ettikten sonra istihare ve istihare daha kuvvetli söylenenlere göre yani kalpte oturan bir histir. Yani böyle ruh yapısı kuvvetli bir insansanız eğer yani ayan beyan rüyada da gösterir Allah'ın işi. Ama genelde böyle hislerle beyan edilen bir hadisedir istihare. Önüne tercihler geldiğinde de böyle hemen acele edip bir haftada evlenmemek lazım. Yani ya zaten bana farzdır. Madem şu farzı geciktirmemek lazım yani. Böyle hayır işlerinde gecikme acele. Yani olmaz diye acele daha makbuldür diye hemen bir haftadan hikaye yapıştırma. Çünkü durgun bir demizde kim iyi gemicidir bunu anlayamazsın. okyanusu açılman lazım. Yani bu yüzden nişanlılık süresini bile birkaç ay uzatmak çok uygundur. Yani bir görüşmek lazım. Tabii yanında birileri olmak kaydasıyla birkaç defa oturmak lazım. Yani insan görüştükçe ferasetiyle inşallah anlayacaktır. Karşıdaki ona uygun birisi mi? Yoksa birisi mi? iyi birisi mi? Yani şimdi bu gerçekler de var. Her görüşülen insanlar böyle tel, tertemiz gül cemalli insanlar değil. Bugün yani baktığında toplumu ifsat eden insanlar da ya yan komşu ya üst komşu ya köşeden bir tane insan. E onlardan biri de denk gelebilir. E hem dünyanı yakar hem ahiretini yakar. Bu noktalara çok dikkat etmek lazım. Bu yüzden atlamamak lazım. Benim etrafımda en yoğun gördüğüm hadise gerçekten de gerçekten de bir ev takıntısı. Evin bütün eşyalarının tam olma takıntısı. Yani ben e, uzun süredir kendi iç dünyama bakıyorum ve şunu diyorum yani. Ya bir faiz girip evin tamamen bereketini kaçırmaktansa ya düşünsene evde kavgalar oluyor ve kavganın sebebi o an kavga ettiğin hadise değil. Ya benim evdeki huzurumu kaçıran ne? Ya o faizli mobilyalar olabilir mi? Yani evin içine aldığın faizli lokmalar olabilir mi? Ya da böyle ay komşu ne der, bu ne der, şu ne der diye yani Allah'ın rızasını tepip de başkalarının rızasını ön planda tutman olabilir mi? Yani düğünde tesettürü açma diye bir olay var yani. Şimdi sen bunu İslam'ın neresinde görüyorsun? Şimdi bunlarla başlanılan bir evlilik hayatı delikli oluyor yani problemli oluyor. Düşünsene merkezde ufacık bir açı var. Ama gittikçe yani yılların uzadıkça çevre hattını genişletiyor ve daha büyük problemlere sebep olabiliyor. Bu yüzden yani şuraları anlamak lazım. İnsan mobilyayla evlenmeyecek. Yani o karı koca birbirine uyumlu olursa hem dünya hem ahiret hayatı adına işte onun devamı gelir. Dünyada da gelir yani mesela eskiden annelerimizden dedelerimizden çok yan var. Biz oturduğumuzda, evlendiğimizde oturacak koltuğumuz yoktu. Yani ne değişti yüzyıl yıl sonra? Yani elhamdülillah şu an ekonomi çok daha iyi. Ülke çok daha iyi. Her yönden çok daha iyiyiz. Yani bu bizim şımarmamıza neden vesile olsun ki yani? Biz sürekli bazal bulacağımız hayat Resulullah'ın hayatı yani. Esas kriter ve mutluluklar bunlar olmaması lazım. Ama bunlara anne baba takıldığında damadının veya gelininin tercihini aylık maaş üstünden yapıyorlar. Maalesef. İnsan merak ediyor yani. Ne istiyorsun bu kadar? Yani gerçekten bakılması gereken kriterler bunlar mı? Acaba elinizdeki güzelliklerin yeterince farkında mısınız diye. Bir dönem Hasan Basri o dönemin yerlerinden birinde otururken Rabiatül Adeviye Daha o dönemler hidayete ermemiş Ve gençlerin masasında raks ediyor Basri de ona yakın bir yerde oturuyor Rabiatül Adeviye raks ede ede ede ede Hasan Basri'nin yanına yanaşıyor Hasan Basri tek bir cümle ediyor Görüyoruz Allah sana vermedik Hiçbir güzellik bırakmış. Görüyoruz Neden bu çirkinliklere gerek Rabiatül Adeviye bir cümle ile o hayattan dönebilecek kadar kalbi Allah'a yakın birisi. Görmüyor musun kardeşim? Allah size hem dünya hem ahiret hayatı için vermedik hiçbir güzellik bırakmamış. Faizle ateşten eşyalar almaya ne gerek? Problem sadece evlenene kadar ki süreç değil, evlendikten sonraki süreç de çok ehemmiyetli. Yani mesela ben hanım ablalardan şunu çok rica ederdim gerçekten. Bir düğüne giderken süslenmek yani 1-2 saati kurtarır. Çok lüzum yok. Ama eşinize süslenin yani onun buna gerçekten ihtiyacı var. Dışarıda tonla fitne var yani bu adamı kandırabilecek ve gerçekten birçok eş günlük iş yoğunluğundan dolayı ne bir günlük okuma, ne bir video izleyeyim, ne şöyle camiye geçeyim, bir yarım saat Kur'an'ımı okuyayım, kaza varsa şöyle bir tefekkür edeyim, acaba bugün Rabbimden ne kadar, ya bunları düşünen insanlar da gitgide azaldığından dolayı sizin yardımınıza ve dışarıdaki fitnelerden uzak olunmasına beyninizin çok ihtiyacı olabilir. Ve beyler sizler de eşlerinize güzel sözler söyleyin yani eşinizin inanın buna çok ihtiyacı var tabi yani mesela bizim buraların çocuğu racondur biraz anladın mı böyle anne sütüne pul biber karıştırır yani öyle içmiştir değil mi Ömer anne sütüne pul biberle içiyorlar şimdi öyle olunca böyle yok biz sevgimizi gösteremeyiz sevgimizi yani şimdi Resulullah göstermişse senin yani bu hadsizliklere gerek yok yani Kur'an'daki, sünnetteki emirler zaten fıtratın değişsin diyedir. Sen bunlara rağmen fıtratım değişemez, ben böyleyim dersen buna kibir denir, ukalalık denir. Gerek yok buna. Yani eşinize güzel sözler söylemenize gerçekten ihtiyacı var onun da. Tam insan aldanıyor yani, Lan, nasıl söyleriz, erkeklik var burada ya iyi de erkekliğin kalacak diye evin huzuru gidiyor yani söylenir ya. Hanıma güzel sözler, çok lazım. Söylemeyince ileride problemler çok artıyor. Bakın size çok garip bir hadisi anlatayım. Benim bir tane abim var böyle, o da böyle hafif racon bir adam çok fazla dilinden güzel sözler dökülen bir tip değil böyle. Bir gün böyle evli tabii yani kaç yıl 3-5 yıllık evli. Bir gün şehir dışı işe gidiyor arabada tek başına. Artık kalbine ne tulu etmişse. böyle birden gönlüne düşmüş yani hanımını özlemiş. Ha tabii hanımı daha önce özlenmeye falan çok alışkın değil. Birden mesaj atmış değil mi? Ya senin ellerini yerim demiş yani. Böyle mesaj atmış. Abo bir hafta 10 gün. Sen bu mesajı başkasına atıyordun da bana yanlışlıkla <gülüyor> attın. Ya hanım vallahi özledim öyle yazdım. Sen bana ne zaman özledin de? Ya o Kadın dünya alışkın değil yani kadın ömrü hayatında dört yıl beş yıl boyunca öyle bir tane cümle duymamış adam da beş yıl sonunda Ömer ilk defa diyor on gün boyunca inandıramamış on gün kavga etmişler yani e tabi en son gelip kadın kadınlar güldür çiçektir dersen böyle olur yani be beş yıl sonunda kadın şey yapamamış yani Lan Bizim adam 5 yıldır hiçbir güzel Ellerini yerim. Kime dedi bu? O bu. Ortalık var ya birbirine girmiş. Yani bunu yapmayın yani. Dünya alışamıyor ondan sonra. 5 yıl boyunca karanlıkta kalmış. Daha sonra da güneşi görmüş birini gibi düşün. Dönüp bakamıyor ki güneşe. Bugün ümmetin en önemli işlerinden biri inanın bu aile yapısını düzeltmek. O yüzden konuştuklarımızın temelleri çok önemli. Yani bir de düzeltmenin tek veçi, siz, eşiniz değil. Maalesef arkanızdan gelen çocuğunuz var. Bakın ben Genç kardeşlerle çok ilgilenen biri olarak şunu söyleyeyim Ne kadar tebessüm maskesine takınsalar da Espri ve goy goy vakitleri kahya yapsalar da Ailesinde sorun olan 10-7-18-19-20 yaşındaki çocuklar O tebessümlerin altında inanın Çok derin hastalıklar mevcut Yani. Kolda bir yara olursa onu görürsün ama vücutta bir kanser olursa gözünle görme mümkün değil. Tahkik etmen lazım. Ben de o arkadaşları tahkik edecek ortamlarda denk geldiğimde yani bir olay esnasında verdikleri tepkilerde yani çocukların birçoğunda bipolar bozukluk var. Bir saat önce kahkahalarla gülüp bir saat sonra bir müzik duyup ağlayabiliyor. Anlık duygusal değişimler yapıyor. Bakıyorum gerçekten temelinde aile çok yıpranmış, aile çok perişan olmuş. Yani bu vesile sadece eşinizle sizin arasındaki mesela değil, çocuğunuz da aile hesabını ödeyemez. Hakkını ödeyemezsiniz ya. Bu cümleleri dinleyenler için de hala bekar kardeşler varsa, onlar da temkinlerini aslında ve bilsinler ki Sizin şu an gereceğiniz, gayrimeşru muhabbetler gelecekteki hayat arkadaşınıza ihanettir dostum. Yap. Sürekli böyle ihanet etmek için yani o gelecekte gençliğine dedik ya ona ihanet edebilmek için gözlerinizin önünde bir sürü silüet geçiyor. Ve sizler buna aşık olduğunu söylüyorsunuz. Ya işte Merve'yi gördüm şey gördüm Fatma'yı ona aşık oldum öbürüne vuruldum abi bildiğin gibi değil. Şimdi bak şöyle samimi olalım. Aşık oldum dediğiniz insanı 20 kilo almış bir şekilde hayal edin. Aynı insanın vücudunda da Sedef hastalığı çıkmış deri hastalığı derisinin de kabardığını bir şeyler olduğunu hayal edin. Samimi cevap verin. O insanı aynı şekilde yine sebebilecek miydiniz? Cevabın hayırsa seninki aşk değil dostum senin hormonların demek. Şimdi Yunus bir de işin şurası var. Bu konuştuklarımızı dinliyor adam tamam mı? O an böyle gaza geliyor ben nasıl Rabbimden uzaklaşırım diye ardından bu kızı bırakmam lazım diyor en büyük hatayı orada yapıyor ve kıza mesaj atıyor. Mesaj atmak demek ben de ondan bir mesaj bekliyorum demek. O da bir mesaj atınca bu sefer öbürü de açıklama yapıyor. Çünkü hala önemsiyor. Öbürü açıklama yapınca en son işler ben seni çok özledime dönüyor. Birbirlerinin omuzlarına kafalar konuyor. Bademcik ameliyatı yapılıyor. Eskisinden daha büyük haramla devam ediyor. Şeytan birinci saniyeden bile bırakmıyor. Sen bıraksan o bırakmıyor. Muhatap alması Muhtap almaması lazım, tabi birinci saatinde o kadar mesaj atıyorlar ki neredesin aşkım buradayım, neredesin aşkım, Mersin'deyim kirve diyecen, tamam mı? <gülüyor> Hacı bak cevap attın mı, bırak cevabı, birinci mesajı yazan kaybeder, abi iyi de onca geçmişimiz var, delikanlılık mı bunu bırakmak diye şeytan harama devam ettirir, haramın devamı haramdır. Ne olursa olsun o an kesilip tövbe edilmesi lazım, birinci mesajı atan kaybeder, çok acıklı vakti Sinan. <gülüyor> bir hatıra mı canlandı? <gülüyor> ha? abi, Nasıl? <gülüyor> abi, bunlar ama evlenmeleri evet. Kardeş eğer bence evlilik süreçleri yakınsa yani mesela 6-8 ay 9 ay içinde evlenebilecekler bunlar öyle bir süreçte diyecekler ki net yani böyle açıklamalı falan da değil. Ben Rabbimin yoluna döndüm bütün eski günahlarıma tövbe ettim yani ne dersen de affedecek olan Allah inşallah affeder. Ben Rabbimin yoluna dönmüşken seni de seviyorum sen de tövbe eder. Bundan sonra parmağını parmağıma dokundurmamaya söz verirsen senle 5 ay, 6 ay sonra buluşuruz. Anladın mı demek istediğimi? Bir, birbirlerini bir de denesinler Yunus. Gerçekten görmeden yapabiliyorlar mı? Çünkü o şeytan her şeyi konuşturur. Ardından da evlenmeyi de 3-4 ay kalmış ya otururlar, tövbe ederler. Daha sonra İslam'da doğru adımlarla evlenirler. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ama arada 5 yıl, 6 yıl var. Bak samimi söylüyorum. Bir erkek ve kızın 5-6 yıl boyunca Yan yana olup, beraber olup, sevgili olup harama girmemesinin iki yolu vardır. Ya evliyadır ya da başka bir şeydir. Yani pek başka bir yolu yok anladın mı? O yüzden orada bir mesajla bitecek. 5 yıl sonraya, beklersen bekle bitti. Anladın mı? Orada devamını getirmem çok zorlu bir süreç. Yani mesela sizin hiç günlük hayatta olmuyor mu? Yani günlük her gün kitap okuyan, namaz kılan, yani birçok haftalar pazar siparişine oruç tutan insanlarsınız. Her gün Kur'an'ınızı okuyorsunuz, ibadetinizi yapıyorsunuz, sohbetlerde bulunuyorsunuz. Yani böyle bir insansınız. Bir haftanın sonunda öyle bir yorgunluk anı yaşayıp, ya şeytan bugün inşallah beni kandırmaz çünkü beni çok rahat yakalar dediğiniz anlar olmuyor. Bunun Kızlı ya da erkekli bir imtihanla düşün. Yani o an yakalanmama ihtimali yok. O yüzden çok net olmak lazım. Ama bu istisnalar haricinde ilk mesajı atan kaybeder. Bize atın mesaj, hayale atın. Değil mi? Bize atın mesaj. Abi sohbet ne zaman diyeyim? Bize atsın mesajı. Bizimle tatmin olsun. <gülüyor> Gitmeyin adam ellere. Adam ellere gitmek hüsün. kardeşim, bir kızdan etkilenmenizde sorun yoktur. Bunu zaten Rabbim içinize koydu. Yani güzel bir kızı sevmekle günahkar olamazsın yani. Ben erkeğe tab ediyorum. Bunun zıttı da doğru tabii. Ama kendini kontrol etmezsen Allah'ın Ayetlerine boyun eğmezsen keyif için, içine daldığın ve yüzmeye çalıştığın su seni boğan bir okyanus olacaktır. Kendini kontrol etmek zorundasın. En çok duyduğum sinsiliklerden bir tanesi. Ya Mehmet abi hani sen bizi yan yana gördün ya de o benim ablamın kardeşimin arkadaşıydı. Ya ben inan ona kardeş gözüyle bakıyordum yani ya siz İslam'da böyle bir şey duydunuz mu ya? Nikah geçiyorsa yan yana bulunmayacaksın kardeşim. Diyelim bulundun bari yaptığın hatayı hızlı kabul et. Çünkü hatayı kabul eden affa mazhar olur ama hatanı kabul etmez bir de lafı çevirir tevillere girersen işte bu yaptığın hatayı da katmerleyecek ve katlayacaktır. Senin onunla kardeş olmanın tek yolu aynı anne ve babadan olmak zorunda başka yok. İsra suresinde zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur buyuruyor. Ama ince kelime burası. Yaklaşmayın. Öyle uçurumlu bir hadise ki yaklaştığın anda düşmeme ihtimalin yok yani. Mesela bir gencin zihnine girdiği anda inanın kurtulamıyor. Bu yüzden yaklaşmayın. Demek Cenab-ı Allah bizleri yaklaşımlar ile test edecek. Yani bir gün alışveriş merkezindeyken, okuldayken, oradayken, buradayken yani yaklaşımlarla test olunacaksınız. Ben size çok uç bir örnek anlatayım yaklaşımlarla ilgili ama ne kadar bozulmuş bir ruha rastladığımı anlayın. Bir gün tişört almaya gittim. Tişört almaya gittiğim yerde e, kasiyer bir bayan vardı ve onun böyle uzun boylu bir müşteriyle konuşmasını yandan geçerken şahit oldum. Böyle çok affedersiniz yani bu gerçekten çok Pis bir örnek, çok berbat bir örnek. O kadar karaktersiz bir erkek denk geldi ki kasiyer kıza yani böyle bir sesler duydum zaten o da dikkatimi çekti ya orada ne konuşuyorlar acaba diye. Baktım erkek, kasiyer o bayan kardeşe zorla hediyeler vermeye çalışıyor orada uzatıyor. İşte kız yani bağırsa işinden belki olunacak. Yani ki bence bağırsın ne olursa olsun, işinden, dünyadan olsun gene bağırsın. Ama demek onun yapamadı. Ama belli korkmuş hakikaten de ya beyefendi biz alamayız böyle işte yasak bize almak falan deyince adam şöyle hafiften eğildi gun diye şöyle eğildi. Dedim vallahi bu hediyeleşmek kurban olduğum Resulullah'ın sünnetidir sen bunu alacaksın dedi. Yani bu kadar adice bir işte bir de Resulullah'ın adını böyle kullanıyorlar ya. <gülüyor> yani bunu, bunu boyayacağım bunları. Böyle bir şerefsizlik olur mu ya? Bunu yakalayacaksın ölüsünü derüsünü her gün birisini. Samimi söylüyorum. Böyle bir adalet olur Ya şimdi bu insan sonra geliyor diyor ki ya ben İslam'dan soğudum diyor. Yani bir kere tamam eyvallah İslam'dan soğumaması, merkezi araştırması lazım. Ama bu da bir realite. Böyle bir şerefsize denk geliyor. Düşünsene yani neler düşünüyor belki de kız için. Anladın mı? Ne kadar şeyler düşünüyor. Bir de hediyeyi kız almıyor diye. Kurban olduğum dersin lan sünnetidir anacaksın. Ya böyle bir şerefsizlik olur mu Bu kadar adili olur mu ya? Ya bu insana şimdi böyle yıpranmış bir İslam duygusunu hiç bilmeyen bir nasıl tamir edeceksin? Ya bunlar var ya çok karaktersiz adamlara. Yaklaşmak işin devamında adım atmayı gerektiriyorsa ki öyle oluyor hakikaten ve işin sonucunda bir uçurumdan düşüyor insan. Daha sonra aynı yaptığınız haram meleke oluyor, adet oluyor. Ondan vazgeçemez hale geliyorsunuz yani günlük bir ihtiyaç haline geliyor Allahu Alam. E bu yüzden Belki nefsinizde boşluk kalmasın diye etkilendiğiniz ne kadar mecra varsa. Mesela sosyal medya hesapları kullanıyorsunuz ve hesaplarınızdaki bayan arkadaşların yüzlerini, simalarını, profillerini gördüğünüz anda etkileniyorsunuz. Delikanlı gibi hepsini silmek zorunda kalabileceksiniz. Yapabilecek misiniz? Yapman lazım dostum. Çünkü ne yaparsan yap o yüzler denk geliyor ekranına ve sen içinden belki şunu diyorsun ya hayır dostum ben bunlardan etkilenmiyorum yani bu gördüğüm yüzler beni etkilemiyor. Bir gün öyle bir yüz görürsün öyle kavî bir esbaba denk gelir ki bundan önce gördüğün bütün yüzlerin cenaze namazını kılarsın. <gülüyor> yanarsın oğlum yanarsın. Yanılmıyorsam Sarı Ferit diye bir abinin kitabını okumuştum. Yani onun hayatını anlatan bir kitapta. Kitapta böyle eski racon bir tane kabadayı Risale-i tanışıyor ve hayatı değişiyor. Sarı Ferit şöyle yapıyor yani anlatıyor. İzmir'de diyor yani yanlışlarım olabilir. İzmir'de diyor hani kemer altına gittiğimde diyor baktım ki haramın terki hem vacip hem de güzel bir sevabı var. Anladım diyor yani. O zaman diyor benim haramı görüp kaçmam lazım diyor. Bir tane kıza bakıyor böyle diyor. Hop sevabı aldım diyor. Hani kaçıyor öyle aralar. <gülüyor> Başka bir tanesini görüyor. <gülüyor> diyor, "Sebaba aldım." diyor. Böyle böyle yolda devam ediyor. Bir tanesini bir görüyor böyle. <gülüyor> Orada kaldım diyor. Kavya esvap bu Ömer. Onu öyle bir denk geliyor ki yani. O zamana kadar bütün bonuslar onda yemiş. Ya helal olsun. Bütün kazandıklarım sende helal olsun demiş ya. Buna değil yani. Öyle olduğundan dolayı işte onundan 15'inden on etkilenmiyor. İnsan böyle bir gurura falan kapılıyor da öyle değil olay yani. İşin sonuç patlıyor. Sevgili kardeşim, işin İslami boyutunda bir müşrik düşün. Bunları bilmeden yapıyor. Ama sen bir müminsin ve bunları bilerek yapıyorsun. Bu yüzden yaptığın bir müşriğe göre daha haram. Bunun günahı çok daha büyük. Bilerek yapıyorsun. Yoksa aba altından Rabbine meydan mı okuyorsun? Sen kime külah meydan ediyorsun? Resulullah aleyhisselam zina eden birisi için o insan zina ettiği anda artık bir inanan değildir diyor. Yani zina yaptığın anda imanın da çok büyük problem çıkabiliyor. Ve zina ettiğin bir anda düşün. Öldüğünü düşün. Yani imansız gidebilirsin belki. Sizin günahlarınız sizler için büyük bir mesele değilse işte o an Allah için büyük bir mesele olmuş ve mahşere kalmış demek. Çünkü küçük gördüğün o günahını yargılayacak hiçbir mahkeme dünya mevcut değildir. Umursasaydınız Allah onları affedecekti. Ama siz küçüktünüz. O yüzden Allah bilir.